Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine huzurlarınızdayız. Bu bölümün başlığı Fakirlik mi, zenginlik mi? Soru Fakirlik ve zenginliği Nimet ya da nikmet olmaları açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Lütfeder misiniz? Cevap Evet, müellif bu soruya şöyle cevap veriyor. Kanaatimce fakirlik ve zenginlikten birini mutlak manada nimet ya da onun zıttı olan nikmet şeklinde değerlendirmek doğru değildir. Zira tarih boyunca fakirlerden pek çok salih kimse olduğu gibi, yine zenginlerden de kendini Allah'a adamış, Allah adamı diyebileceğimiz pek çok insan var olmuştur. Bu sebeple diyebiliriz ki, yerine göre fakirlik, yerine göre de zenginlik hayırlıdır. Her iki durum da yerine göre, hem nimet, hem de nikmet olabilir. İradî Fakirlik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fakir bir hayat yaşamıştı. Fakat onun yaşadığı ızdırari bir fakirlikten ziyade iradi bir fakirlikti. Evet o, hususi konumu itibariyle fakir bir hayatı tercih etmişti. İsteseydi dünya serveti hane isadetlerine akıp dururdu. Fakat çok iyi biliyoruz ki, mübarek hanelerine servetin aktığı zaman bile o, Muktedâ-i Kül, rehber Ekmel Efendimiz, Aleyhi salavatullahi ve selamuh. Hayatı seniyelerini hiç mi hiç değiştirmemişti. Mesela Hz. Hatice radıyallahu anha bütün servetini efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim etmişti. Fakat o bütün bunları Allah yolunda sarf etmişti. Nitekim bir defasında Hz. Ömer radıyallahu anha ''İstemez misin ey Ömer, dünya onların, ahirette bizim olsun.'' buyurmuştu. Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi olan Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın sunhttaki evi de tam bir fakirhaneydi. Zaten kendisi uzun süre mahallenin koyunlarının sürtlerini sağarak geçimini sağlamıştı. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın durumu da farklı değildi. Bütün Müslümanların halifesi olduğu zaman bile maile ile yani yıkılacak gibi duran bir evde oturuyordu. Diğer taraftan fakirlik mutlaka hayırlıdır diyecek olursanız enbiya izamdan İzam'dan çok geniş imkanlara sahip Hz. Davud ve Hz. Süleyman ala yine ve aleyhimesselam sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Osman ve Hz. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anhum ecba'in ve evliyaullah'tan Şah-ı Geylani Kuddise Ruh gibi zatları değerlendirmeye almamış olursunuz. Yine tarih boyunca pek çok hayru hasenatta bulunmuş camiler, külliyeler bedestenler yaptırmış Osmanlı padişahlarını ve mesela Cömert ve fedakar hanımlardan Mekke-i Mükerreme'den Arafat'a kadar su yolları inşa eden Harun Reşid'in eşi Zübeyde Hatun'u görmemiş olursunuz. Daha bunlar gibi fani şeyleri bakiileştiren, birleri bin yapan, Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği imkanları kullarının istifadesi için kullanan sayılamayacak kadar insan vardır. Dolayısıyla bu kadar insan ve onların yaptığı bu kadar güzel işler görmezden gelinirse, mesele sağlıklı bir şekilde değerlendirilemiyor demektir. Ne var ki bütün bunlara rağmen bazı inananlar arasında bile maalesef, fakirliğin zenginlikten hayırlı olduğu, malın mülkün insanı sırat-ı müstakimden çıkarma ihtimalinin çok güçlü bulunduğu şeklinde, yaygın diyebileceğimiz bir kanaatin oluştuğu da bir vakadır. Halbuki dine bir bütün olarak bakıldığında, onun emir ve yasakları külli bir nazarla tahlile tabi tutulduğunda, serveti kaldırıp atma, mutlak manada fakirliğe sahip çıkma düşüncesinin doğru olmadığı anlaşılacaktır. Bundan sonra yaptıkları Osman radıyallahu anha zarar vermez. Şimdi isterseniz söylediğimiz bu mücerret hususları müşahhas bazı misallerle izah etmeye çalışalım. Yukarıda da ifade edildiği gibi hulefa-i raşidin efendilerimizden olan Hazreti Osman radıyallahu an çok geniş imkanlara sahip bir insandı. Tabi aynı zamanda baş döndüren bir semahat ve cömertliğin de kahramanıydı. Öyle ki ilahi Kelimetullah yolunda maddi desteğe ihtiyaç duyulduğu bir zaman diliminde Hazreti Osman, 300-500 deveyi hem de yüküyle beraber birden tasadduk ediyordu o günkü toplumun imkanları ve zenginlik limiti açısından meseleye bakacak olursanız, bunun günümüzde 300-500 Mercedes bağışlama gibi bir değere mukabil geldiğini görürsünüz. Zannediyorum günümüzde semahat sahibi birisi, Hz. Osman radıyallahu anh'ın Allah yolunda infak ettiği miktarın yüzde birini bağışlayacak olsa, onu takdir o tebcidlerle yad eder, bu cömertliği herkese duyururuz. İhtimal o zat da recâ duygusuyla, ümit ederim, beni de sahabe-i kiramla beraber cennete korlar diye düşünmeye başlar. Bu mülahaza karşısında o zata hakkın yok da diyemezsiniz. Çünkü Allah'ın rahmeti çok geniştir. Umulur ki, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yolunda giden, onun cömertlik ve civan mertliğini örnek alan böyle bir insanı Cenab-ı Hak, onunla beraber haşredip, onunla beraber cennetiyle serfiraz kılar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3. halifesi Hazreti Osman, Allah yolunda bu ölçüde infakta bulunmuş ve bundan dolayı, Efendiler Efendisi Aleyhi Ekmelü Tehaya'nın ''Bundan sonra yaptıkları artık Osman'a zarar vermez.'' şeklindeki o çok büyük müjdesine nail olmuştu. Evet, imkanları ve bu imkanlarını hak yolunda kullanmış olması onu âlâ-yı yükselti yükseltivermişti. Demek ki servet Allah yolunda kullanılınca insanı alıp cennete ulaştıran nurdan bir helezona dönüşmektedir. Değerli dinleyenler, Cemre beklentisi burada sona eriyor. Konuya gelecek bölümde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.